Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiati amâlina Men yehdihillahu fele mudille lehu ve men yudlil fele hâdi lehu Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu la, la şerîke le ve eşhedü en Muhammeden abdühû ve resûlüh Emmâ ba'd fenne estaghal hadîs kitâbullah ve hayrül hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesatuhu ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fînner. Geçtiğimiz hafta muasır tekfircilerin batıl istidlalleri isimli konumuzun kaldığımız yerinden inşallah bugün devam edeceğiz. selam ve rahmetullah. Yalnız bu konuya Başlamadan önce kısa bir giriş yapalım inşallah. Ee, malumunuz Haricilik e, en eski itikadi fırkalardan birisi olmakla beraber e, Kökü kurumamış. Zaman zaman Bariz bir şekilde ön plana çıkmışlar. E, zaman zaman sönük vaziyette kalmışlar. En son e, Mısır'da e, ve yayılan diğer Arap ülkelerinde tekfir ve hicret cemaati veya cemaat-ül müslimin e, dedikleri e, bir takım cemaatler kendilerini göstermişler haricilerin e, akideleriyle. E, bunlar en yakın yani bizim zamanımıza en yakın e, görüşleri ifade ettiklerinden dolayı yani en yakın zuhur eden fırka olduklarından dolayı e, bunu işliyoruz ki günümüzde ülkemizde de veya e, başka ülkelerde de inşallah ses sonuna kadar açık ama e, laptoptan yayın yaptığım için galiba en fazla bu kadar çıkıyor. E, yeni zamanlarda içinde bulunduğumuz zamanda da bu tekfir ve hicret cemaatine çeşitli reddiyeler verilmiş olmasına rağmen e, kökünün tam kurumadığını görüyoruz ve e, bu tekfir ve hicret cemaatinin görüşlerinin hemen hemen e, pek çoğu çok az bir iki görüş müstesna, pek çok görüşü aynı bazı kimseler tarafından tekrarlanıyor ve ortaya sanki selefin akidesiymiş gibi sunulmaya başlanmış durumda. Mesela ilk hariciler Kur'an ön planda olup sünneti ikinci plana itmeleriyle bilinirlerdi. Yani sünnetten sadece seçmeci olarak işlerine gelen kısımlarını alırlardı, işlerine gelmeyen kısımları almazlardı. Fakat daha sonraki dönemlerde Kur'an ve sünnet dediklerini görüyoruz ve Kur'an ve sünnete davet ettiklerini söylerler, yollarının selef akidesi olduğunu, onların menheci olduğunu söylerler. Fakat bu sözlerinde samimiyet göremiyoruz. Çünkü bizim selef menheci dediğimiz zaman bundan kastettiğimiz şey, Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve Resulullah ve Sallamın sünnetini sahabilerin uygulamasıyla, onların anlayışıyla, onların değerlendirmesiyle e, anlamak. Aksi takdirde e, Kur'an ve sünneti herkes kendi anlayışına göre e, yorumlamaya, tevil etmeye kalktığı zaman geçmişte de örneği görüldüğü gibi e, pek çok batıl akideler Kur'an ve Sünnet'ten getirdikleri bir takım delillerle e, sıratı musakimden sapmışlardır, ayrılmışlardır. İşte selefi salihinin yolunu tutan insanları bu batıl ekollerden ayıran şey kitap ve Sünnet'i sahabenin menhecine göre anlamalarıdır. Bizim ülkemizde yani kendimizin bizzat şahit olduğumuz e, ve tekfir fikriyle ön plana çıkan insanlar e, Kur'an-Sünnet diyorlar e, kısmen sahabe e, menhecini de kabul ediyorlar fakat e, onlar da şu hatayı yapıyorlar e, sahabilerin anlayışı konusunda da yine e, tıpkı önceki haricilerin sünnet konusunda yaptıkları gibi sahabilerin sözleri arasında seçmeci yaklaşıyorlar yani bir kısım kendi görüşlerine delalet eden sahabi görüşlerini alıyorlar fakat kendilerini reddeden sahabi sözlerini bir kenara itebiliyorlar ee, ve menhec olarak ilmi metod olarak da e, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın sünneti dediğimiz zaman e, bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın siireti hakkında e, yazılmış bir takım eserleri e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın sünneti sünnetini öğrenmek için kendilerine e, bir rehber olarak kullanıyorlar fakat burada e, siyer ve tarih bilgileri isnad zinciri e, tahkikinden, tetkikinden, genellikle geçmeyen rivayetler olduğu için bir takım zayıf rivayetleri kendilerine delil getirerek şahıs bir takım görüşler ortaya koyabilmektedir. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ''Sizi cennete yaklaştıracak her şeyi ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıklamadan bırakmadım.'' diyor. Yani, Tıpkı Maide suresinin 3. ayetinde dinin tamamlandığının belirtilmesi gibi, Peygamber aleyhisselatü vesselam da bu dinle ilgili olarak bizleri e, cennete girmemize vesile olacak şeyleri açıklamış ve cehennemden uzaklaştıracak her şeyleri açıklamadan terk etmemiştir. Ebu Zer anh'ın ifadesiyle hatta gökteki uçan kuştan bile haber verdi buyuruyor. Artık hatırlayan hatırladı, unutan unuttu diyor. Şimdi, e, Dinin bu şekilde açıklanmış, e, beyan edilmiş olduğu net bir şekilde e, ortaya çıkınca, bu anlaşılınca günümüzdeki bir takım iddialara bakalım. Mesela şöyle bir kaide söz konusu. Kafiri, tekfir etmeyenin kendisi kafir olur. Bu söz, doğru bir söz olmakla beraber... E, Uygulama bakımından sahabelerde hiç görmediğimiz bir takım uygulamalar söz konusu. Allah Resulü'nde görmediğimiz bir takım uygulamalar söz konusu ediliyor. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra bir takım yöneticilerin geleceğini, bunların çokça zulmedeceğini, e, kabul edeceğiniz ve reddedeceğiniz bir takım ameller yapacaklarını, bu yöneticilerin bu tür fiiller işleyeceklerini bildiriyor. Ama dikkat edin, bu hadislerin hiçbirisinde bu yöneticileri, tekfir etmeyen kafirdir diye bir ibade göremezsiniz, ibare göremezsiniz. Şayet bu yöneticileri tekfir etmek, imanın bir gereği olup da onları tekfir etmemek kişiyi dinden çıkaran bir hususu olsaydı, bunun mutlaka Allah ve Rasulü tarafından net bir şekilde beyan edilmiş olması gerekirdi. E, bu da eğer Nas'larda belirtilmediyse, bunun aksini iddia edenler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa az önce naklettiğimiz, sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıkladığım şeklindeki beyanına muhalefet etmiş olurlar. Evet, e, kafiri tekfir etmeyenin kendisi kafir olur gibi ibareler, yani bu e, silsile dediğimiz e, esas, doğru bir ifade dedik. E, bunun doğruluğu. Allah ve Resulü tarafından küfürleri açıkça belirtilmiş kimseleri tekfir etmeyen kimse evet kendisi kafir olur. İsmen gündeme geldiğinde Firavun gibi, Ebu Cehil gibi kimseleri anlarız. Şeytan gibi e, kimseleri anlarız. E, fakat mefhum olarak gündeme geldiğinde ise mesela namaz kılmayana e, namaz kılmamanın küfür olmadığını söyleyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarına muhalefet etmiştir. Veya kitap ve sünnet tarafından bir amel hakkında küfürdür e, buyurulmasına rağmen e, bunların küfür olmadığını söyleyen kimse işte e, bu kaideye aykırı hareket etmiştir. Yani Allah ve Rasulü Allah ve Rasulü e, kimlerin hakkında küfrünü açıkça beyan etmişse onları tekfir etmeyen kimse e, kendisi kafir olur. Bu doğru bir ifade. Fakat Tekfir uygulamasının e, pratikte örneklerine bakılacak olursa mesela e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından hemen sonra Ebubekir Bekir zamanının akabinde Ömer radiyallahu Han'ın halifeli zamanında daha önce sık sık tekrarladığımız bir Kudame bin Mazun e, olayı vardır. Bu Kudame bin Mazun isimli şahıs e, ki İbn-i Cerel Askalani el-İsabe'de bunu sahabeler arasında sayar eee içki içme sebebiyle Peygamber e, aleyhissalatu vesselam Ömer bin Hattab radıyallahu anı şikayet ediliyor. Ömer bin Hattab radıyallahu an ona e, neden iş geçtiğini sorduğu zaman e, Kudame bin Nazun e, Maide suresinin 93. ayetini okuyor ve diyor ki iman eden Allah'a ve ahiret gününe iman eden salih ameller işleyenler için yediklerinden içtiklerinden dolayı bir vebal yoktur buyruluyor bu ayette. E, ben de iman ettim. E, diyerek e, kendisine içki içmenin herhangi bir zarar vermeyeceği gibi bir e, tevilde bulunuyor. Ve Ömer radıyallahu an ona e, ayetin doğru anlaşılması için e, izahlarda bulunduktan sonra ona e, irtidat haddi değil de e, içki içme haddi uyguluyor. İçki içme haddi uyguluyor. Yani onu tekfir etmiyor. Burada Günümüzde selef itikadına göre selef yolunda olduğunu iddia eden kimselerin Ömer radıyallahu hanının bu uygulamasına muhalif bir takım davranışlar sergilediklerini, eee tekfir etmekte acele ettiklerini ve usule muhalefet ettiklerini görüyoruz, şahit oluyoruz. Ve getirdikleri deliller arasında mesela veya da e, kaydeler arasında tevil eden veya e, cahilin e, tekfir edilmesi meselesinde işte günümüzde Kur'an-ı Kerim'in apaçık ortada olduğu, e, dolayısıyla bir insanın diniyle ilgili meseleleri öğrenmemesinin kendisi için asla mazeret olamayacağını bu sebeple e, bu dine aykırı hareket edenlerin e, tekfir edilmeleri gerektiğini söylerler. Aleykümselam ve Rahmetullah. Fakat Ömer radıyallahu anh'ın e, şu hadisesini e, başından geçen şu olayı düşündüğümüz zaman anlarız ki Ömer radıyallahu anh bunu ilmin hakim olduğu bir zamanda, Kur'an-ı Kerim'in ortada olduğu bir zamanda, sahabilerin hayatta olduğu bir zamanda Hudame e, bin Maz'un'un tekfirine hüküm vermiyor. Evet, diğer bir örneği de İbn-i El-İhkam isimli eserinde bakın şöyle rivayet ediyor. Hişam bin Ur ve babasında o Yahya bin Abdurrahman bin Hatib'ten Yahya'nın şöyle dediğini rivayet etti. Abdur Abdurrahman bin Hatib vefat ettiğinde köleleri arasından namaz kılan ve oruç tutanların hepsini azat etti. Onun Nubiyeli bir cariyesi de vardı. Bu cariye de namaz kılar, oruç tutardı. Kadın Arap, Arap olmadığı için pek bir şey bilmiyordu. Ancak onun hamile kalışından şüphelenmişti. Bu cariye dul idi. Bunun üzerine Yahya yahut da vefatından önce Abdurrahman'ın kendisi Ömer bin Hattab'ın yanına giderek ona durumunu anlattı. Ömer radıyallahu anh cariyeye haberci göndererek ona gerçekten hamile mi kaldın diye sordurunca cariye evet Mer'uuş'tan iki dirhem karşılığında hamile kaldım diye cevap verdi. Böylelikle cariyenin bu işi basit gördüğü ve gizlemeye gerek duymadığı anlaşıldı. Ömer radıyallahu anh'ın yanında Ali bin Ebi Talip, Abdurrahman bin Avf ve Osman bin Affan radıyallahu de bulunuyorlardı. Ömer radıyallahu bana fikir veriniz diye sordu. Ömer radıy e, Osman radıyallahu oturuyordu, bunun üzerine iyice uzandı. Hazreti Ali ile Abdurrahman radıyallahu buna had, had cezası uygulamak gerekir dediler. Bu sefer Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, bana sen fikrini söyle deyince Osman radıyallahu an kardeşlerin sana fikir vermiş bulunuyor dedi. Ömer radıyallahu an tekrar ben senin fikrini öğrenmek istiyorum deyince şöyle dedi. Bu cariye ne yaptığını bilmiyormuş gibi yaptığını yüksek sesle söylüyor. Yaptığının ne olduğunu bilmeyen kişi için ise hat cezası yoktur. Bu sefer Ömer radıyallahu an, Osman radıyallahu an doğru söyledim. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki. Hat ancak bilen kimselerin üzerine dedikten sonra Ömer radıyallahu anh cariyeye yüz değnek vurulmasını ve dininden bilmesi gereken şeyi sorup öğrenmeyi terk ettiğinden dolayı onu tedip etmek üzere bir yıl sürgüne gönderilmesini emretti. Bakın, aleykümselam selam ve rahmetullahi berekat. Bu rivayette e, sahabilerin cehaleti mazeret olarak e, gördükleri e, hem de akidevi bir meselede e, bu şekilde değerlendirdiklerini açıkça görüyoruz. Evet. Şimdi bu kısa girişimizden sonra e, geçen hafta kaldığımız yerden inşallah e, devam edelim. Bu tekfir ve hicret cemaatinin e, iddialarını bir tanesi de ahir zaman cemaati olduklarını iddia etmeleridir. Hariciler cemaatül müslim'e yani Müslüman cemaat olduklarını iddia edip, yani bütün Müslümanların kendilerine tabi olmaz, kendilerine biat etmesi gereken yegane cemaat olduklarını iddia edip, kendilerine düşmanlık yapan kimselerin de küfrüne hükmettik, hük hükmetmişlerdi. Evet, ahir zaman cemaat olarak e, kabul ediyorlardı. E, çünkü e, bunlar şeyler, bu cemaatül müslimin veya tekfir ve hicret cemaati diye bilinen grupların iddiası... Onlar kendilerinin Müslüman cemaat liderlerinin de beklenen Mehdi olduğunu, onun eliyle İslam'ın zaferinin tamamlanacağını ve diğer dinlere karşı üstün geleceğini iddia ediyorlardı. Son günlerde de e, Üsame bin Laden'in e, işte cephelerde gösterdiği bir takım kahramanlıklar sebebiyle onun hakkında aşırı giden bazı insanlar e, onun Mehdi olduğunu veyahut da Mehdi'nin e, önde gelecek askerlerinden biri olduğu gibi e, garip karşılanacak iddialarda e, bulunuyorlar. Ahir zaman cemaati olduklarına dair ileri sürdükleri deliller şöyle. Peygamberler ancak yeryüzünün fesada uğramasından sonra gönderilir. Aynı şekilde hak cemaati de ancak bugün olduğu gibi fesat umumi bir hal alınca ortaya çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş zamanı ondan gelen sahih nasa göre yeryüzündeki insanların arabıyla ve acemiyle fesada, bozguna, bir takım bozukluklara uğramalarından sonradır. Bunun sebebi, fesadın yeryüzünü doldurmasıdır. Ki bu sabit bir sünnettir. Allah Teala, yağmuru insanların ümit kesmelerinden sonra indirir ve rahmetini yayar. O, elçilerine yardımını ümitsizliğe düştüklerinde indirir. Ancak fesadın ortaya çıkmasından ve artmasından sonra hak cemaatin güçlenmesine izin verilmesi Allah'ın sünnetullahıdır. Yeryüzünde bulunan herkes isyanları yüzünden Allah ve Resulü tarafından kızılan kimseler olmuşlardır. Bu ise İslam cemaatinin İslam devletini kuracağı zamandır diye mesela e, sumat adlı risalelerinde bu şekilde ifade ederler. Onlar cemaatlerinin ortaya çıkışını, Deccal'in ortaya çıkışına ve İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesine bağlamışlar. Ve Deccal'in ortaya çıkışı ile İsa Aleyhisselam'ın nüzulünün yaklaştığını iddia etmişlerdir. Buna delil olarak da Yahudilerin yeryüzüne hakim olmalarını, e, Hristiyanları ve müşrikleri boyunduklukları altına almalarını ileri sürerler. Tekfir ve hicret cemaati mensuplarının kendi cemaatlerinin ahir zaman cemaati olduğuna dair görüşleri, İslam'a göre dayanağı ve esası olmayan batıl bir iddiadır. Tarihi olaylar ve cemaatin geldiği durum bu iddialarını yalanlamıştır. Böyle ki faaliyetlerini ortaya koyamadan veya iddia ettikleri şeylerin bazılarını elde edemeden cemaatin işi bitmiştir. Fakat e, az önce de söylediğimiz gibi bu cemaatin bir kısım görüşleri e, halen e, birileri tarafından kopyalanarak e, devam etmektedir. Evet, e, bunlar kendilerine işaret ettiğini iddia ettikleri Ayetleri delil olarak öne sürmüşler. Mesela Cuma Suresi'nin 3. ayetinde, kendilerinin müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da kitabı ve hikmeti öğretir ayetini. Maide 54'teki, Allah sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir topluluk getirecektir. Ayetlerinde zikredilen ahir zamandaki hak cemaatin kendileri olduklarını söylemişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresinin 33. ayetinde O Allah, müşrikler hoşlanmasalarda kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Rasulünü hidayet ve hak din ile gönderendir. E, kavlinin de kendilerine delalet ettiği görüşündedirler. E, onlar cemaatlerine ahir zaman cemaati demişlerdir bu sebeplerle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam dininin diğer bütün dinlere galip gelmeden vefat ettiğini iddia ederler. Bunun anlamı, Allah'ın bu az önce okuduğumuz ayetteki anlamını sadece kendi cemaatlerinin eliyle gerçekleştireceğidir. Onlar bunu kastederler. Derler ki, Allah Teala bilip istediği sebeplerden dolayı Peygamber ve Vesselam'ın ashabına yüklemediği İslam'ın diğer bütün dinlere galip gelmesi, Allah'a ibadet edilip ona ortak koşulmaması görevini ahir zaman cemaatinin eliyle tamamlayacaktır. Ne göçebe ne de yerleşik hayat yaşayan hiç kimse kalmayacaktır ki Allah onu bu dine izzetle veya zilletle sokmasın. Allah kullar üzerindeki kudret ve nimetini tamamlayacak, kendisi rasulleri ve Hizbi alemlerin üzerine muzaffer olacak, onları bu konuda vaad ettiği şekilde üstün kılacaktır. Bunu da El-Hudciyyat isimli eserlerinde söylüyorlar. Tekfir cemaatinin delil olarak ileri sürdüğü ayetlerde, ahir zaman cemaati olduklarına dair onlar için e, herhangi bir dayanak veya delil yoktur. Allah Teala'nın müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan başkalarına da kitab ve hikmeti öğretir ayetinde geçen, onlardan başkalarına sözlerinin tefsiriyle ilgili olarak İmam Bukhari, Allah rahmet eylesin, Ebu Hureyre radıyallahu an’ten şöyle rivayet ediyor: Cuma suresindeki Müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan başkalarına da kitabı ve ekmeti öğretir ayeti inince onlar kimdir ey Allah'ın Resulü diye soruldu. Üç defa sorulunca kadar onlara cevap vermedi. Aramızda Selman-ı Farisi de vardı. Resulullah Aleyhissatü vesselam elini Selman-ı Farisi'nin üzerine koyarak şöyle dedi. İman Süreyya yıldızının yanında dahi olsaydı bazı adamlar yahut bunlar bunlar arasından bir adam ona nail olurdu. Mücahit onların Acemler ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik eden bütün Arap olmayan kimseler olduklarını, yani Araplar dışındaki bütün Müslümanlar olduklarını söylemiştir. Bunu e, i̇bn Kesir'in tefsirinde bu şekilde bulabilirsiniz. İkinci ayet, Allah sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir topluluk getirecektir. Ayetine gelince, Aleyküm ve Rahmetullah, i̇bn Kesir bu ayeti tefsir ederken şöyle diyor. Allah Teala yüce kudretini bildirerek şunu söyler: Kim onun dinine yardımdan ve şeriatını tatbikten yüz çevirirse Allah onu şeriatı için daha hayırlı, daha kuvvetli ve daha doğru yolda olan birisiyle değiştirir. 3. ayet: O Allah, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderendir. Ayetinde geçen o, Rasulünü gönderendir sözüne gelince, bu ayet Hudeybi anlaşmasından sonra nazil olmuştur. Ayette, Allah'ın peygamberine Mekke fethi, Allah Teala'nın peygamberini zafere ulaştıracağı ve dinini izzetli kılıp, onu Arab olsun, başka milletlerden olsun, yeryüzündeki insanlar arasında diğer dinlere bağlı olanlara karşı üstün kılacağı müjdesi vardır. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun, bu zaferlerin birçoğunu idrak etmişlerdir. Bundan dolayı bu ayetler Tekvir ve Hicret cemaatinin savunduğu görüşlere delalet et, etmediği gibi onlara delil olmadığı gibi onların iddialarını da desteklememektedir. Kendilerinin ahir zaman cemaati olduklarına dair iddialarının sonucu Tekvir ve Hicret cemaatinin liderleri Şükri Mustafa'nın bütün e, bu ümmetin beklenen Mehdisi olduğu, otoritenin onu öldüremeyeceği, bu bu yolda sarf ettiği bütün çabaların boşa çıkacağı şeklindeki görüşleri meydana çıktı. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlarla savaşması, yeryüzünün her tarafında zafer bayraklarını yükseltmesi için Allah Teala onu koruyacak, onun eliyle dinini diğer bütün dinlere, dinlere üstün kılacak ve ona yeryüzünde dilediği kadar idare etme imkanı verecektir. Bunu El-Hükmü Ma Enzalallah isimli Risalesinde bu şekilde iddia eder. Tekvir ve Hicret cemaati beklenen Mehdi meselesine oldukça önem vermiş. Bu mesele onların kitaplarında oldukça geniş yer bulmuştur. Mesih, Mesih'in ortaya çıkacağı dönem, bu dönemde Mehdi'nin ortaya çıkışı ve Deccal ile İsa Aleyhisselam arasında kesin bir galibiyetle ve Deccal'in ölümüyle sonuçlanan bir savaşın meydana geleceği zaman hakkında geniş bilgiler vermişlerdir. Aynı şekilde, Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkış hakkında da e, bilgiler verirler. E, kitapçıklarından onların ümmetin ıslahının ancak kendilerinin cemaati e, ve onun beklenen mehdiseliyle olabileceğine inandıkları anlaşılmaktadır. Bu ancak kafirlerin yok olmasından veya iki süper güç arasında insanları helak edici, atom bombalar ve füzeler gibi silahları yok edici, Müslümanların savaş hazırlıkları olacak olan Kılıçlar, kargılar, mızraklar, atlar gibi doğal silahlar dışında silahın kalmayacağı, yok edici bir savaşın meydana gelmesinden sonra olacaktır. Böylece yeryüzünde Allah'ın sünneti gerçekleşecektir. Evet, Tekvir ve Hicret Cemaati'nin, Mehdi'nin, e, onların Mehdi'sinin ortaya çıkışını, e, iki süper gücün yok oluşuna ve onların maddi silahlarının son bulmasına e, bağlamışlardır onlar. Bunu e, risalelerinde, kitaplarında Yeryüzünün ve üzerinde yaşayanların yok olacağını, Mümin kuvvetin ve duvar silahın kalacağını vurgulamak amacıyla e, pek çok yerde tekrar ederler. Bu az önce bahsettiğimiz Ette ve Sumat isimli risalelerinde İslam devleti nasıl kurulacak başlığı altında İslam devletinin kurulması küfür devletinin yıkılmasıyla olacaktır. İki düşman süper güç arasındaki fikri çatışma Allah Teala'nın sünnetindendir. Bu çatışma İranlılar ile Romalılar arasında olduğu gibi Rusya ile Amerika arasında da meydana gelmektedir. İdeolojilerinin gelişip yayılması sırasında bu iki süper gücün öğütücü birbirlerini yok edici savaşlar yaparak çatışması Allah'ın sünnetindendir. İslam'a mensup olduğunu iddia eden cemaatlerin askeri inkılapları, düşünmeleri askeri bir takım yeniliklerle, ordularını ıslah etmeyi düşünmeleri yanılgı ve sapmadır. Aynı şekilde cahiliyeye karşı maddi ve askeri bakımdan muvaffak olacağımızı düşünmek de yanılgıdır. Müslüman cemaat için güzel zafer Allah'a ibadet etmesidir. Bundan sonra Allah Teala kudretiyle birbirine düşman olan iki kuvvetin Müslümanların zaferinin kolaylaşması için birbirlerinin hakkından gelmesini e, mümkün kılar. Bunun savaşma tarzı ve kullanılan silahlarla bağlantısı vardır. Kafirlerin yok olması kendi silahlarının yok olmasayladır. Müslümanların savaş usulü teke tek savaşmak e, şeklinde olup, yeryüzünün içindekilerle birlikte füzelerle ve atom bombalarıyla yok edilmesi şeklindeki cahiliye savaşı gibi değildir. Mümin cemaat için savaşın eski silahla olması Allah'ın sünnetindendir derler ve e, şunları delil getirirler. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Yine Enfal suresi 60. ayetini delil getirirler. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Yeryüzünün kafirlerle birlikte dünyaya hakim oldukları ve onunla iftar ettikleri zaman yok edilmesi de Allah'ın sünnetindendir. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp renk süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada bir gece veya gündüz ona emrimiz, afetimiz gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparlarak biçilmiş hale getiririz. Yunus suresi 24. ayet. Evet, buraya kadar okuduğum kısım e, Ettevessumat isimli risalelerinden e, nakledilmiştir. Tekbir ve hicret cemaati e, bu sözleriyle cihat yükünden ve düşmanla karşılaşmaktan kaçma sonucuna ulaşmışlardır. Kendi nefisleri için olayların gidişatını iki süper güç arasındaki çatışmanın onları yok edeceği prensibine göre yorumlayarak çeşitli mazeret ileri sürmüşlerdir. Yeryüzünün ve üzerinde yaşayanların yok olacağını, çünkü yok olmanın tam bir yok olma olduğunu ve onları da kapsadığını, bundan kaçmanın imkansız olduğunu unutarak bu iki süper gücün yok olmasından sonra yeryüzüne kendilerinin var olacaklarını iddia etmektedirler. Diğer taraftan onun yolundan gittiklerini iddia ettikleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İranlıların ve Rumların yok olmasını beklemediğini, onların maddi ve askeri üstünlüğünü bahane etmeden cihada çıktığını unutmaktadırlar. O, elindeki sınırlı silah ve kuvvetle daha büyük olan bu iki güçle savaşmış ve bilgisi dahilindeki her kuvveti ve aracı kullanmak için imkanlarını sonuna kadar zorlamıştır. Tekvir ve hicret cemaatinin İslam cihadının ancak eski silahlarla olabileceğini iddia etmesi ve kuvveti bu şekilde açıklaması için e, herhangi bir dayanak ve delilleri yoktur. Tekfir ve Hicret cemaati kendi cemaatlerinin yani cemaatül Müslimin'in seçkin bir cemaat olduğunu, onu Müslümanların tarihlerine bağlayan bir bağlantının bulunmadığını ve çağdaş İslam cemaatlerinden herhangi birisiyle ilişkileri olmadığını iddia etmektedir. Cemaatin üyesi olan Abdurrahman Ebul Hayr bu meselelerdeki görüşlerini şu şekilde açıklıyor. İlk günden itibaren aşağıdaki konularda ayrılığa düştük. 1- Hicri 4. asırdan itibaren küfrün İslam tarihini asırlar boyunca etkisine, etkisi altına alıp sürüklediği. 2- Dünyadaki tek Müslüman cemaat olan cemaatimizin oluşumu. 3- İhvan-ı Müslümini İslami hareketin şahsiyetlerinden Manevi bir şahsın tekfiri gibi tekfir etmek. Ben Şeyh Şükri'nin cemaatini İhvan-ı tarihi organik bir uzantısı ve onun düştüğü sıkıntının bir yankısı olarak değerlendirirken Şeyh Şükri cemaatini yeryüzündeki hiçbir cemaatle veya hilafet döneminden herhangi bir dönemle özellikle de Osmanlı hilafetiyle hiçbir surette bağlantılı görmüyordu. Ona göre cemaatinin İhvan-ı örgütüyle İslami hareket içindeki cemaatlerden herhangi bir cemaatle veya Osmanlı hilafetiyle organik bir bağı yoktu. 4. İslam tarihine önem verilmemesi, ee, Şükri, İslam tarihini sıhhati sabit olmayan olaylar yığını olarak değerlendiriyordu. Ona göre tarih Kur'an-ı Kerim'de varid olan en güzel kıssalardır. Bunun için İslam hilafeti dönemlerinin araştırılmasını ve bu dönemlere önem verilmesini yasaklıyordu. Ben ise bu sıralar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden son halifelerden Sultan II. Abdülhamid'e karşı 1909'da Arapların ve Arap olmayanların da katıldıkları uluslararası hücumun başarılı olmasına ve Atatürk'ün yaptığı devrimin tarihine kadar İslam tarihinin birbirine bağlı halkalarının meydana gelen İslam dünyasının tarihi olduğu görüşündeyim. Evet bunu e, Zikriyat isimli eserinde e, bu şekilde ifade ediyorlar. Bu cemaat kendisini İslam davasını yüklenmeye ve onu icra etmeye ehir tek cemaat olarak görmesine rağmen söz konusu davayı yüklenmek için hazırlık yapmamaktadırlar. Aksine cemaat, insanları ümmiliğe ve devletin eğitim kurumlarında verilen eğitimi yok etmeye davet etmiştir. Böylece onlar, davet görevini üzerine alan ilk nesil yani ashab nesli gibi olacaklarını zannediyorlardı. Ayrıca, Dini ilimlerle maddi ilimler ya da onların deyimiyle kafirlere ait ilimlerin bir araya gelmesinin mümkün olmayacağını iddia ediyorlardı. Tevessumat isimli eserlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatinin özelliklerinden bahsederken, bu ilk cemaatin dini dünya için öğrenmediğini, yeryüzünü imar etmek ve evler inşa etmek için öğrenim görmediklerini söylemektedirler. Çünkü bu kafirlerin vasıflarındandır. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Rum suresi 7. ayetini delil olarak sıkederler. İlk Müslümanlar dünya işlerinden o kadar uzak idiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı aşılamanın nasıl bir etki meydana getirdiğini bilmiyordu. O biz ümmi bir milletiz. Yazı ve hesap bilmeyiz derdi. Bizim de onlar gibi ümmi olup bütün gayretimizi ve zamanımızı kitap ve hikmeti öğrenmeye yöneltmemiz gerekir. Bundan başka bir şey yapmak açık bir sapıklıktır. Ömrünün yarısından çoğunu Cahiliye öğretimiyle geçiren insan ne zaman İslam'ı öğrenecek? Bundan dolayı diyoruz ki, ümmiliğin yok edilmesine davet, insanları İslam'ı öğrenme yerine küfür ilimleriyle meşgul etmeye yönelik bir Yahudi düşüncesidir. Bizim aramızda yazar kimselerin bulunması, bütün vaktini İslam'ı öğrenmeye ayıran ümmi bir ümmet olmamıza engel değildir e, derler. Bunun e, Ettevessumat'ın e, 237. sayfasında ifade ediyorlar. Bunun açık bir karıştırma ve sakat bir safsata olduğunda herhangi bir şüphe yoktur çünkü e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan ilk İslam cemaatinin dinini dünya menfaat için öğrenmediğini söylemekle eğitim öğretimi tamamen terk ettiğini söylemek arasında fark vardır. Aynı şekilde Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'in onun bir mucizesi sayılan ümmi bir elçi olmasıyla Cemaatül Müslimenin bir eksikliği olan eğitimsizlik, ümmilik arasında da dağlar kadar fark vardır. Tekfir ve hicret cemaati, Allah Teala'nın Cuma Suresi 2. ayetindeki ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen bir peygamber gönderen odur kavlinde, Arapların bir vasfı olarak geçen ümmiliğin manasını da anlamada hata etmişlerdir. Bu ayette ümmilikten yaygın anlamı olan kültür ve bilginin zıttı kastedilmemektedir. Kelime burada, kendilerine peygamberler gönderilen Yahudi ve Hristiyanlar gibi kimseler için kullanılan ehli kitap lafzının karşıtı, yani onun mukabili bir terim olarak kullanılmıştır. Burada ümmiler, kendilerine peygamber gönderilmeyen, bundan dolayı da peygamberlik hakkında bilgisi olmayan Araplardır. Bunu İbn Abbas radıyallahu anh'a şu sözleriyle ifade etmiştir. Ümmiler, Arapların yazı bilenleri ve bilmeyenleri olmak üzere, Tamamıdır. Çünkü onlar ehli kitap değillerdi. Evet, bunu Kurtuğu bir Ahkamul Kur'an isimli eserinde e, rivayet ediyor. Ali ve rahmetullah. Ehli kitab ile ümmiler arasında e, bir karşılaştırmada Allah Azze ve Celle'nin şu sözünde geçiyor, Alimran 20. ayeti: Ehli kitaba ve ümmilere de, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de? Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdiler, çevirdilerse sana düşen yalnızca duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Evet bu ayette başında görüldüğü gibi ehli kitaba ve ümmilere derken ümmilik ehli kitap olmanın mukabili olarak zikrediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmiliğine dair deliller çok olup bunlardan birisi Araf suresinin 157. ayeti. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmiliği, ilmi ve bir kitaba bakmadan, e, yani ezberinden okuyamaması yönünden değil, Allah Teala'nın buyurduğu gibi yazı yazmama ve bir yazıyı okumama yönündendir. Ankebul Suresi 48. ayetinde şöyle buyuruluyor. Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Evet, onun yazı yazamaması, yazıyı e, yazamamanın mükemmel amaçlarının husulle gelmesiyle e, faziletlerinin en yücelerinden ve mucizelerinin en büyüklerindendir. Allah ona ilmi bir mucize olarak kitap vasıtası olmaksızın öğretti. Şüphe yok ki Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın biz ümmi bir milletiz e, hadisiyle. Ümmiyle ve yazı bilmemeye davet ettiğine inanmak yanlıştır. O bu sözleriyle Arapların o günkü durumlarını anlatmak istemiştir. Nitekim onlar ayların hesaplanmasında rüyete yani ayı görmeye itimat ediyorlardı. Müslümanların o günkü durumu tekfir ve hicret cemaati mensuplarının bu hadisten anladıklarını reddetmektedir. Çünkü sahabeler, Allah onların hepsinden razı olsun, onlar arasında vahyi Anlaşmaları, resmi belgeleri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli, çeşitli yerlerdeki hükümdarlara, onların görevlilerine, valilerine ve vergi memurlarına gönderdiği mektupları yazan katipleri vardı. Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Zeyd bin Sabit radiyallahu anh'a kendisine onların kitaplarını okuması için Yahudilerin dilini öğrenmesini emrettiği ve Zeyd radiyallahu anh'ın onların dilini 15 günde öğrendiği nakledilmiştir. Ayrıca o kurtuluş fidyesi ödeyemeyen Bedir esirlerine fidye olarak ensarın çocuklarına okuma yazmayı öğretmelerini de emretmiştir. Bu e, konuyu e, İbn-i Kaygı'nın Zadul Mead isimli eserinden e, delilleriyle görebilirsiniz. İşte bu Müslümanların eliyle ilim ve marifet parlamıştır. İnsanlar Allah'ın dininde bilgili olmuşlar, ilmi ve hikmeti öğrenmişler, doğuda ve batıda ilim talep etmişlerdir. İlim, ahlak, marifet ve amel üzerine tesis edilmiş büyük bir medeniyet kurulmuştur neticede. Allah Azze ve Celle onları e, bu fazilette şu sözleriyle destekliyor. âl İmran 164'te Andolsun olsun ki işlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmiliğe, onun yüce faziletlerinden ve en büyük mucizelerinden olduğu halde, onun ümmiliği, ümmiliğin başkasına nispetle böyle olmadığını görüyoruz. Bilakis, o Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi, yerme ve tenkit nedenlerinden biridir. Bakara Suresi 78. Ayetinde, ''İşlerinden bir takım ümmiler vardır ki, kitabı bilmezler, bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir.'' Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar. Tekvir ve hicret cemaati mensupları dini ilimleri öğrenmekle dünyevi ya da maddi ilimleri öğrenmenin beraber olmasının imkansızlığını iddia ederler. Aleykümselamun ve rahmetullah. Bundan dolayı dünyevi ilimleri öğrenmeyi terk etmek ve onlarla uğraşmamak gerektiği görüşünü savunurlar. El hilafe adlı kitaplarında şöyle derler. Şimdi yeryüzünü yok eden çalışmalar, ilimler ve icatların bütününün Allah'a ibadet etmek amacıyla yapıldığını, bu çekici medeniyetin meydana getirilmesi ve süslü geniş dünya için ömrün harcanmasıyla Allah'a oruç, namaz, dua, zikir, hac, tebliğ yapmak suretiyle ibadet etme, hakkını vererek cihad etme, gereği gibi Allah'ın kitabını tilavet etme, Allah'ı sabah akşam tesbih ederek zikretmenin e, birlikte yapılabileceğini zannedenlere gelince derim ki, çağdaş medeniyeti meydana getirmenin sorumluluğunun ibadet sorumluluğuyla çelişmediğini zannedenler ve batılı bilginlerle bu medeniyeti meydana getirenlerin aynı zamanda Allah'a ibadet eden kimseler olduğunu e, mümkün görenler bunu zannedenler ilk önce kendilerinin hayasızlığına ve utanmaz e, utanmazlığına şaadet ettikten sonra istediklerini yapsınlar Bunlar kendilerine dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız onların zevkini sürdünüz bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azap göreceksiniz denilen kimselerdir. Evet Ahkaf suresi 20. ayetini zikrediyor burada. Şüphe yok ki e, bu da tekvir ve hicret cemaati mensuplarının içine düştüğü büyük bir karıştırmadır. Hiç kimse muasır medeniyetin onunla ilgili ilimlerin ve metodun Allah'ın yolu ve onun rızası üzere kayım olduğunu iddia etmemektedir. Ancak bundan Müslümanların dinlerinin gerekleri ve e, bu dinin değerleriyle ilmi metodik ilerlemenin getirdiği şeyleri e, uzlaştırmalarının e, mümkün olmadığı kastedilmemektedir. Bilakis Müslümanların bu asırda tebliğ ve cihat görevini yerine getirebilmeleri için bilime ve bilgiye daha çok ihtiyaçları vardır. Özellikle Müslümanlar Avrupa'daki ilmi hamleye liderlik yapan ve ona damgasını vuran ilim ile dini birbirinden ayırma hareketine yardımcı olmazlar. İslam tasavvuruna göre ilim Dini çerçevede tabi bir şekilde ortaya çıkar. Bu şekilde gelişir. E, dinin kıymetli koruyuculuğu ve dinle bağlantılı ahlaki esasların himayesi altında ilerler. Evet. Tekfir ve hicret cemaati, din ile ilim arasındaki ilişki hususundaki dar görüşlüklerine ve sakat anlayışlarına uygun olarak, buna mütenazip olarak, ilim ve eğitim-öğretim hakkındaki bu basit anlayışlarını gerçekleştirmek amacıyla mensuplarını enstitülerden, okullardan, üniversitelerden ve devlet görevlerinden hicret etmeye yönetmiştir. Bunu da hicret etme, insanlardan ayrılarak uzlete çekilme, müesseseleri ve kurumlarıyla toplumdan ayrılma hususundaki fikirlerini tatbik etmek amacıyla yapmışlardır. Evet, daha önce bu cemaatin... E Müslümanların tek cemaati olduklarını ve kendileri dışında kalanların Müslüman olmadıklarını iddia ettiklerini söylemiştik. bundan dolayı topluma tamamen cephe alarak kendileriyle cahiliye ve küfür ile vasıflandırdıkları Müslüman toplum arasında tam bir ayrılık ilan etmişlerdir. Böylece toplumun eğitim kurumlarından ve ibadet yerlerinden ayrılmışlar, uzaklaşmışlardır. Bu cemaatin liderlerinden Şükri, Mustafa Şükri adamlarını Üniversitelere, okullara ve enstitülere girmekten engellemelerinin sebebini açıklayıp temize çıkarmak için şöyle diyor. Tağut'a diyorum ki, ben sadece kadınları üniversitelere ve okullara gitmekten engellemekle planın için engel meydana getiriyor değilim. Tağut'a diyorum ki, işte ben seni onların eğitiminden ve ulaşmalarını sağlamaktan kurtarıyorum. Hicretim sana karşı bir devrim tehlikesi oluşturmamaktadır. Böylece. İskan probleminin azaltılmasında da sana yardımcı oluyorum. Görevleri terk etmek suretiyle bize vereceğin maaşlardan seni kurtarıyorum demektedir. Evet, Zikriyat isimli eserinden ee, naklettik bu ifadeyi. Bu cemaat mensupları toplumdan ayrılmayı ve kendilerine bağlı kimselerin cahili toplumdan uzak, çölde ayrı, köy, ayrı bir takım köylerde yaşamaları suretiyle cahiliye iktidarından kaçmak için Allah'ın geniş yeryüzüne hicret etmeleri mümkün oluncaya kadar onlar da Allah'a ibadet etmeyi düşündüler. Bu gibi e, yani badiyelerde yani bir çeşit bedevi hayatını e, seçtiler. Bunun için mağaralara ve dağlara sığındılar. Müslüman toplumun fertleriyle evlenmekten kaçındılar. Tekvir ve hicret cemaati mensupları şöyle derler. Allah Teala müşrik kadınlarla ehli kitap olanlar hariç evlenmemizi haram kılmıştır. Kadınlar cemaatül müsliminin yani kendilerinin fırkalarının dışından ise müşrik oldukları ihtimalinden dolayı onlarla evlenmemek ve bu evliliğin haram olması vacip olur. Bu görüşler için görüşlerine heva ve heveslerine uygun olması amacıyla kendilerine has bir şekilde tefsir ettikleri bazı ayetlere dayandılar. Bunlardan bazıları şöyle. Mesela e, Mümtehine suresi 10. ayet. Geçen hafta... E, bu ayeti de örnek vermiştik. İman edinceye kadar müşrik kadınlarla evlenmeyin. Ee, estağfurullah bu Bakara 221. Mümteyyine 10. ayetinde kafir kadınları nikahınızda tutmayın buyurulmuştur. Nur suresinin 3. ayetinde zina eden erkek zina eden veya müşrik olan kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Evet. La ilahe illallah diyenlerle evlenmenin haram olduğunu söylemek için bu ayetleri delil olarak ileri sürmek Allah'a iftiradır. Çünkü ilk iki ayet, müşrik kadınlarla evliliğin ve mümin kadının kafirlerle evlendirilmesinin haram olduğuna işaret etmektedir. Nur suresindeki ayete gelince, zina eden erkek ve zina eden kadınla ancak tövbe ettikten sonra evlenilmesinin helal olabileceği açıklanmıştır. Diğer taraftan, tekvir ve hicret cemaati, Selamı sınırlandırmış, kendi cemaatlerinin dışında kalan toplumun diğer fertlerine nasıl selam verileceğini belirlemiş ve onlara bu usta müşrik muamelesi yapmıştır. Derler ki Allah Teala size selam olsun, biz kendini bilmezleri arkadaş edinmek istemeyiz. Yani Kasas suresi 55. ayeti, selam sana, Rabbimden sana mağfiret dileyeceğim yani Meryem 47. ayetlerinde olduğu gibi selam lafzının müşrikler için kullanılmasına cevaz vermiştir. Müşrikler arasında bulunanların hükmü, müşriklerin hükmü gibidir. Bundan dolayı onlara selamun aleyküm denebilir. Marife olan esselamun aleyküm lafzı ise, Kur'an-ı Kerim'de Musa İsa'nın nisanıyla geçtiği gibi ancak Müslüman için kullanılabilir. Selam hidayete uyanlaradır. Ee, Taha suresi 47. ayetini e, zikrediyorlar yani. Bunu da el yine ismini eserlerinde bu şekilde ifade ediyorlar onlara hak tebliğ edildiği halde onu reddettikleri ve sahabenin sözleriyle fakihlerin sözlerinin değeri meselesinde cemaatül müslümin ile ihtilafa düştükleri gerekçesiyle e, İslami hareketlerin şehitleri üzerine namaz kılmaya karşı çıktılar. Çünkü cemaatin mensupları sahabenin sözleriyle fukahanın sözlerini kabul etmezken diğerleri kabul etmektedirler. Diğer taraftan, ona bağlanmadan Müslümanların mümkün olmadığı hak cemaate biat etmeyi reddetmişlerdir. Bunlar, toplumu küfürle itham ettikleri halde, davetçilerin yaptığı gibi toplumu meydana getiren fertleri doğru yola ulaştırmak veya ıslah etmek için faaliyet göstermeye teşebbüs etmemektedirler. Bilakis, kafir olan cahili toplumun ıslahının gerekmediği, bilakis onu zayıflatmaya ve hakkından gelmeye çalışmak gerektiği görüşünü savunmaktadırlar. Ancak ıslah işiyle ile emri bil maruf ve nehi anil münker işine gelince bunları yapmak bu toplumların imanlı olduklarını kabul anlamına geldiği için böylesi toplumlarda bunun yeri yoktur. Bundan dolayı toplumun yıkılmasını ve onun dayanaklarını zayıflatmaya yani bu toplumu zayıflatmayı şer'i görevlerden saydılar. Çünkü toplum cahili bir toplum olup hezimete uğratılması ve yıkılması gerekir. Tabi bunun için cemaat kendine tahrip etmek ve e, kamunun e, halkın umunun, umunun mallarına zarar vermek, devletin kurumlarını ve tesislerini yıkmak için sayısız yöntemler kullanmayı helal e, görmüşlerdir. Aynı şekilde e, kendi saflarını güçlendirmesi ve muhaliflerin kuvvetlerini yıkıp zayıflatması halinde taraftarlarına yağmalamayı, hile yapmayı ve aldatmayı helal görmüşlerdir. Yine cemaatlerinden dinden dönenleri öldürmeyi, yani kendi cemaatlerini terk edenleri öldürmeyi Onlara zulmetmeyi, farklı yollarla onlarla mücadele etmeyi ve onlara işkence'nin çeşitli yöntemleriyle eziyet etmeyi helal görmekle olup, e, bunun imandan olduğunu kabul etmişlerdir. Zikriyat isimli eserlerinde yine e, e, onlardan nakle, Behnesavî'nin e, çok güzel bir eseri var, Arapça olarak hatta İstanbul'da da basılmış ama o da Arapça basılmış. El hükmü ve kadiyetu tekfirin Müslim isimli e, eser var. E, onların yani tekfir zihniyetinin genel olarak görüşlerine detaylı cevaplar verilmiştir bu kitaplarda. Tekfir ve hicret cemaatini e, anlamada, hüküm çıkarmada, amelde ve çalışmalarında, yani e, kısa ifadesiyle menheclerinde, metotlarında, bu bahsettiğimiz çirkin hatalara düşüren şey, nasları ele alış tarzları, onu anlamaları ve naslardan hüküm çıkarmada takip ettikleri metotlarıdır. Ve bunlar ana hatlarıyla şu hatalarını gündeme getirmiştir. Bunlar başlıca Kur'an ve sünneti anlamadaki metotları. Sohbetin en başında bu konuda nasıl nedenli cinayetler işlediklerini zikretmiştik. İkincisi icmayı reddetmeleri ve üçüncüsü sahabenin sözlerini ve görüşlerini kabul etmemeleri. Evet, tekfir ve hicret cemaati ile diğer onların muhalifi olan Cemaatü'l Müslümin fırkaları sahabelerin sözlerini ve görüşlerini kabul etmiyorlardı. Türkiye'deki işte Ebu Hanzala gibi isimlerin temsil ettiği tekfirciler ise sabelerin sahabelerin sözlerinden sadece işlerine gelenleri seçmeci bir şekilde alarak değerlendiriyorlar. Onun dışındakileri yani kendilerine uymayanları kabul etmiyorlar. Tekfir ve hicret cemaati Kur'an'ın tefsire ihtiyacı olmadığını iddia etmektedirler. Onlara göre hükümlerin Kur'an'dan ve sünnetten direkt alınması mümkündür. Bu hususta şöyle derler. Allah'ın ve Resulünün sözlerinin bir açıklamaya ihtiyacı olduğunu söyleyen kimse kafir olur. Çünkü bu durumda beşerin sözünü Allah'ın kelamından daha açık olduğuna inanmış olur. Bu görüşlerine Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerini delil gösteriyorlar. İbrahim Suresi 4. ayetinde Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin dediğiyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir. Hud suresi ilk ayeti, Elif, Lam Ra. Bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış sonra da açıklanmış bir kitaptır. Ayrıca şu sözlerinde bu usta delil olarak ileri sürerler. Allah'ın ve Rasulünün sözü mü daha açıktır yoksa başkalarının mı? Eğer Allah'ın kelamı daha açıktır derlerse ona tabi olmaları vacip olur ve onların görüşlerini reddetmemiz için bize yeterince güç vermiş olurlar. Eğer aksini söylerlerse kafir olurlar ve naslarla çatışırlar. Ayrıca derler ki Allah Azze ve Celle kendisinin izni olmadan sözlerini açıklayacak birisine ihtiyaç duyar mı duymaz mı? Eğer ihtiyacı yok derlerse, onların görüşlerini reddetmemiz için bize yeterince güç vermiş olurlar. Yok eğer ihtiyaç duyduğunu söylerlerse, Yüce Allah'a indirmediği bir otoriteyi ortak koşmuş olurlar. Evet, El-Hükmü Bi-Gayr-i ma isimli risalelerinde bunu belirtiyorlar. Şüphesiz bu iddia, kaynağı tefsirden kastedilen şeyi anlamadaki hata olan sakat bir tartışma ve boş bir safsatadır. Tefsirden, Tekvir ve hicret cemaatinin anladığı gibi, Allah'ın kelamının kapalı olduğu ve insanlar tarafından anlaşılması için beşeri bir açıklamaya ihtiyaç duyduğu kastedilmemektedir. Bilakis Allah Teala'nın kelamı, manalarının anlaşılması ve meramının idrak edilmesi için beşeri bir hazırlığa ihtiyaç duyar. Bundan dolayı ayetlerin nuzulü, durumu, kıssaları, iniş sebepleri, Mekki ve medeni oluşları, muhkem ve müteşabih, nasih ve mensuh oluşları, hususi ve umumi, mutlak ve mukayyet, mücmel ve müfesser, haram ve helal, vaad ve vaid, emir ve nehi, ibretler ve mesellerin ilmi olan tefsire, tefsir usulüne ihtiyaç vardır. Her insan buna ehil değildir. Bu önemli işin üstesinden ancak lügat, nahiv, sarf, belagat, kıraat ilimleri, nasih Mensu, esbab-ı ilmi, usulü't-din ilmi, tevhid, Hadisi i nebevi ve fıkıh usulü ilimlerinin Acısını çeken kimseler bunun e, hakkından gelebilir. Evet. E, bu konuda tekfire kalkışmaları, e, sahabilerin e, tefsirini bu gibi gerekçelerle reddetmeleri e, cidden büyük bir hatadır. Tekfir ve hicret cemaati, hadisin anlaşılması hususunda alimlerin görüşlerine şiddetli bir şekilde karşı çıkmışlardır. Karşı çıktıkları alimlerin görüşlerinin ümmet arasındaki ihtilafı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini meseleleri anlaşılır bir Arapça ile açıklamadığı görüşünü e, ihtiva ettiğini ileri sürerler. Derler ki, eğer alimler bu ihtilaflara düşerlerse ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi onlar için bu problemleri ortaya çıkarırsa, onlardan daha az bilgili olan insanlar, Peygamber aleyhisselatü vesselamın söylediklerinden kastedildiğini nasıl anlayacaklar? Öyleyse onun ümmeti nasıl tek bir söz üzere olan tek bir ümmet olur? Bir hadisin veya ilmin, bilginin anlaşılmasında alimlerin ihtilafının manası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık bir Arap lisanıyla meseleleri açıklamadığı anlamda değildir. Mesele, İbn-i Teymiye Rahimullah'ın dediği gibi, Raful Melam isimli eserinde anlattığı gibi e, bazı hususlarla ilgilidir. Bazı fakihlerin elinde bulunan hadislerin diğer bazılarının elinde bulunmayışı söz konusudur. Bu ve başka sebepler ümmetin birliğine ve bir görüşte, tek bir görüşte birleşmesine engel olmaz. Çünkü bilinen bir husustur ki, müştehid imamlar, görüşlerinin kabul veya reddedilmeye açık olduğunu, etrafında ihtilaf olmayan kaynağın, Kur'an ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sabit sünneti olduğunu, ümmetin görüşünün bu iki asıl etrafında buluştuğunu ve birliğinin bununla var olduğunu bilirler. Nitekim dört imamdan e, ve daha başka müştehitlerden, kendilerinin sözleriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi çelişik gibi geldiği zaman kendilerinin, kendilerinin sözlerinin terk edilmesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorsa ona tabi olunması gerektiğini salık vermişler, bunu tavsiye etmişlerdir. Tekvir ve hicret cemaati sahabenin Kur'an tefsiriyle ilgili sözlerine ve tefsirin ana kaynaklarına başvurmayı reddederler. Çünkü onlara göre bu eserler faydasız boş şeylerdendir. Daha önce onların Kur'an ilimlerine verilen önemi yok saydıklarını söylemiştik. Bütün bunlara rağmen heva ve heveslerine uygun olarak Kur'an'ı tefsir etmişlerdir ve tefsirleri hedeflerine hizmet edecek şekilde yapmışlardır. Onların tefsirleri cehalet ve basitliğe delalet eden çirkin yanlışlıklarla doludur. Mesela bunlardan birisi Kasas suresinin 59. ayetinde şöyle buyuruluyor. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi Memleketlerin ana merkezine göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halka zalim olmadan ülkeleri helak edici değiliz. Ayetinin tefsiriyle e, ilgili olarak şöyle derler. Ayette geçen Ummul Kura bugün Orta Doğu'da olup burası Arap milletinin bakışlarının kendisine çevrildiği ve oradan Arap milletinin diğer memleketlerine küfrün yayıldığı Mısır'dır. Evet böyle bir tefsir yapmışlardır. Ettevessümat isimli eserlerinde. Yine e, El-Hükmü Bi Gayri Ma Enzalallah isimli eserde. Ümmetin geçmiş alimlerinin gösterdiği yolu takip etmeyen ve onların metoduna uymayan, yani selefin menhecine uymayan bu metot sonucu düştükleri hatalardan biri de şudur. E, küçük ya da büyük bir günah işlediği zaman Müslümanın tevbe etmesi gerekir. Aksi takdirde kafir olur. Bu görüşlerine de Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresi, 17. ayetini delil gösterirler. Ayette şöyle buyuruyor. Allah'a göre şu kimselerin tövbesi makbuldür ki cahillikle bir kötülük yapıp hemen ardından tövbe ederler. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Ayette geçen ardından sözünü zaman kaybetmeden işlenen günahın hemen ardından tövbe etmek şekilde anladılar. Ve böyle tefsir ettiler. Onların görüşlerine göre Günahı işledikten hemen sonra tövbe etmeyen kimse kafir olur. Bunlar bu ayeti açıklayan ve ölüm anına ya da güneşin batıdan doğması gibi büyük bir kıyamet alametine kadar tövbe kapısını açan nasları ihmal ettiler ya da bilmediler, görmezden geldiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda nakledilen hadislerinden bazıları mesela sahih Müslim'de rivayet edilen Kim güneş batıdan doğmadan tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder hadisiyle e, Tirmizi'nin Da'avat babında rivayet ettiği Allah ölüm anı gelinceye kadar kulun tevbesini kabul eder hadisidir bunun örnekleri. Allah Azze ve Celle'nin Hayır, kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. Yani Bakara suresi 81. ayetinde delil olarak ileri sürmüşlerdir. Asi'nin yani isyan eden, günah işleyen kimsenin hemen tebe etmezse günahının kendisini kuşatacağı ve ebedi olarak ateşte kalacağı görüşündedirler. Ateşte ebedi olarak kalmak kafirler için olup, asi hemen teve etmezse kafir sayılır. Bunlar söz konusu ayetin İsrailoğullarına işaret ettiğini ya bilmiyorlar ya da bilmemezlikten geliyorlar. Onların işledikleri günah tevratı tahrif etmeleri, ve kendi yanlarından kanunlar ve hükümler ortaya koymalarıydı. Ayet Allah'a ortak koşmak ve rasullerini inkar etmek suretiyle bu günahın bir benzerini işleyen ve günahları kendisini kuşatan herkesin ebedi olarak ateşte kalacağını vurguluyor. Müslümanın işlediği günahlar bu, cins, bu türden değildir. Bundan dolayı ayetin hükmünün Müslüman'a kıyas edilmesi ya da işleyen kimse tebe etmedikçe her günahın küfür olduğuna hükmetmek uygun değildir. Tekvir ve hicret cemaati icmayı inkar etmiş ve icmanın dayanak olduğunu söyleyen kimselerin kafir olduğunu iddia etmiştir. Onlara göre kim buna inanırsa ve insanların cumhurunu Allah'ın dışında ilahlar ve Rabler edinmiş olur. Onların Hücciyyat isimli eserlerinde şu ifadeler geçiyor. İcma delil değildir. Delil ortaya çıkması halinde icmanın dayanağındadır. Eğer dayanağı ortaya çıkmazsa İnsanların bizim için bir din ortaya koymaları, sonra da onlara itaat etmemiz doğru değildir. O zaman insanlar Allah'ın dışında ilahlar ve Rablar olurlar. Evet, bunlara benzer görüşler, icmanın manası ve şartlar yolusundaki cehalete delalet eder. İcma, sadece insanların sözleri ve görüşleri değildir. Bilakis, usulcülerin dediği gibi icma, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra aynı asırda yaşayan bütün Müslüman müstehidlerin. Bir olayda şer'i bir hüküm üzerinde ittifak etmeleridir. İcma, bütün müştehitlerin aynı asırda sayılması, olayın şer'i hükmünün bilinmesi için onlara arz edilmesi, her müştehidin toplu veya münferit olarak olayın hükmü hakkındaki kavli veya fiili görüşünü açıkça belirtmesi ve hepsinin görüşlerinin bu olayda tek hüküm üzerinde ittifak etmesi şeklindeki şartları yerine gelmeden delil olmaz. Aleykümselam ve rahmetullah Bu şartlar yerine gelirse Üzerinde ittifak edilen kanun, şer'i, kendisine uyulması gerekli ve ona muhalefetin caiz olmadığı bir kanun olur. Her müştehidin dayanağı, dinin nasları ve delilleridir. Bundan dolayı icma bilinirse, açık olursa, dayanak olması için Kur'an ve sünnet ve insanların görüşlerinden delilleri eğer varsa, ehl sünnet ve cemaatin nazarında kesin bir hüccettir. İlginç şeylerden birisi ümmetin müstehiplerinin icmağını reddeden tekvir ve hicret cemaati, icma'nın yerine Allah'ın yeryüzündeki hücceti yani hüccetullah dedikleri ve müminlerin emiri kabul ettikleri liderlerinin sözlerini ve davranışlarını koyarak bir kimsenin onun emrine, onun emirlerine isyan etmesi, istediği şeyleri ve istatların yerine getirmede tereddüt etmesi caiz değildir demişlerdir. Evet, tekvir ve Hicret cemaati Onların kendilerine uyulacak kimseler olmadığını, sahabelerin kendilerine uyulacak kimseler olmadığını ve dini uluslarda onlardan bilgi anlamayacağını ispat etmek amacıyla sahabeye karşı sert şekilde saldırmışlardır. El-Hücciyyat adlı risalelerinde şöyle derler. Eğer sahabinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la sohbet edip onu gören ve duyan herkes olduğunuz söylersek, Bunlar arasında münafıklar ve kalplerine iman girmeyen bedeviler ve mürtetler gibi kimseler vardı. Evet, şüphe yok ki bu söz yüz kızartıcı bir cehalet ve sahabinin kim olduğunu bilmemektir. Müslüman alimlerin tarif ettiğine göre sahabi, Resulullah Aleyhissalatu vesselamla mümin olduğu halde karşılaşan ve Müslüman olarak ölen kimsedir. Bundan dolayı Peygamber Aleyhissalatu vesselamla mümin olarak karşılaşıp sonra dinden dönen kimse, Mürted olarak ölürse sahabeden sayılmaz. Hiç kimse de münafıkları sahabeden saymamaktadır. Bilakis münafıklar bizzat kim oldukları bilinmese bile münafıkun suresiyle onlar hakkında inen ayetlerin beyan ettiği sıfatlarıyla biliniyorlardı. Sahabe hakkında eser telif eden veya onlar hakkında yazan hiç kimse de münafıkları sahabeleri arasında saymamıştır. Tekfir ve hicret cemaati mensupları Sahabeler arasındaki ihtilafın onların sözlerini reddetmeyi gerektirdiğini ve onlara uymayı engellediğini ileri sürerler. Bu konuda şunları söylerler. Eğer sahabi kendisi için iyilikle şehadet edilen veya cennetle müjdelenen kimsedir veyahut da Bedir Savaşı'na ve rıdvan biatına iştirak edenlerdendir gibi şeyler söylenirse bu kimseler bazı olaylarda ihtilafa düşmüşlerdir. Oysa hak tektir. Onların ihtilafı kendilerine uyma şartının ortadan kalkmasını gerektirir. Takva ile fetvalar arasında bağlantı olması gerekli değildir. Çünkü fetvalar ilim ve doğruluk gerektirir derler. Evet, sahabelerin, Allah hepsinden razı olsun, ihtilaf ve tartışmaları Allah'ın isimleri, sıfatlar ve fiiller konularına benzer akide meseleleriyle ilgili değildir. Bilakis, bu konularda onların aralarında fikir birliği yani icma vardı ve bunun için tevil ve tahrife başvurmuyorlardı. Fakat onlar bazı ahkam meselelerinde tartışmaya girip ihtilaf etmişlerdir. Alimler ihtilaf etmeleri halinde ashabın sözlerinin nasıl alınıp tercih yapılacağının kurallarını tespit etmişlerdir. Ashab arasında bazı meselelerde ayrılık ortaya çıkması, tekvir ve hicret cemaatinin yaptığı gibi onların sözlerinin tamamen reddedilmesini, veya sözlerinden şüphe duyulmasını gerektirmez. Tekfir ve hicret cemaati mensuplar yine şöyle diyorlar. Sahabeden Resulullah Vesselamı takip edip, ayetlerin nüzul sebeplerini bilip, nas ile vakayı birbirine bağlayan kimseler kastediliyorsa, onlar Allah Teala'nın doğrusu kitabı biz indirdik ve onun koruyucusu elbette biziz ayeti gereğince Allah'ın İslam dinini, kendileriyle koruduğu sebeplerden biri sayılmazlar. Biz de onların duyduklarını duyduk, onlar korunması gerekli gördükleri ve insanların hafızalarında önemli olan şeyleri bize naklettiler. Böylece onlar, sahabeye ulaşan şeylerin kendilerine de ulaştığını söylemek istiyorlar. Daha da ileri giderek, sahabenin dini anlama hususunda ve Kur'an'ın indiği dil hakkındaki bilgileri olmadığını iddia etmişlerdir. Müstelik görüşlerini desteklediğini iddia ettikleri sahabenin, manayı anlamada hata yapmalarına veya bilmemelerine dair ileri sürdükleri bazı deliller ortaya koymuşlardır. Şüphe yok ki bu iddia fetva verenlerin ve alimlerin efendileri olan sahabenin kapasitesini bilmemeye delalet eder. Mesruk, sahabe hakkında şunları söyler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla oturdu. Onlar suyun toplandığı gölet gibiydiler. Öyle gölet ki bir yolcuyu sular, iki yolcuyu sular, on yolcuyu sulardı. Gölet'e yeryüzündeki insanlar gelseydi hepsine su içerirdi Öyle geniş ilimleri vardı demek istiyor yani. İbn-i Allah rahmet eylesin. Sahabe hakkında onlardan sonra gelen hiç kimse reylerinde onlara denk değildir. Nasıl denk olsun ki Ömer radıyallahu anh'ın Bedir esirleri hakkında boyunlarının vurulması şeklindeki görüş e, belirttikten sonra ona muvafık olarak Kur'an nazil olduğu gibi onlardan bir görüş belirtir. Ona muvafık olarak yani uygun olarak ayet nazil olurdu. Evet. Fulahin sahabenin görüşlerine muvaffakat etmesine birçok örnekler verir İbn-i ve şöyle devam eder. Görüşleri bu konumda olduğuna göre onların görüşleri bizim için kendi görüşlerimizden daha hayırlı olmaya layıktır. Nasıl olmasın ki? O görüş Allah'tan ve Resulullah'tan nur, İman, hikmet, ilim, marifet, anlayış ve ümmete nasihat dolu kalplerden sadır olan görüştür. Kalpleri peygamberlerinin kalbiyle karşı karşıyadır. Onlarla peygamber aleyhisselatü arasında bir vasıta yoktur. Onlar ilmi ve imanı peygamberlik kandilinden taptaze taşıyorlar. Ona bir karışıklık veya ihtilaf karışmaz ve onu bir itiraz lekelemez. Başkalarının görüşünün onların görüşüyle kıyası en fasit kıyastır. Evet. Bunları İlamul Muhaqqin isimli eserinde e, Serde diyor İbn Kayyim Allah ona rahmet eylesin. Tekvir ve Hicret cemaati sahabenin e, bu dinin korunması hatta onun daha sonraki dönemlere taşınmasındaki rolleri azaltmaya eee yetenmişlerdir. E, bunun için şöyle derler. Sahabe için İslam devleti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e nazil olan vahiy ile teşriî yönden tesis edilmiştir. Kim onların İslam devletinin kurulmasında e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a teşride ortak olduklarını iddia ederse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilerini inkar etmiş olur. Sahabenin payı sadece bilgi, kulluk ve örnek bağlılık açısındandır. Aksine ihtiyaçları olmayan şeyleri sormaktan nehyedirmişlerdir. Allah Teala ey iman edenler size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın buyurur. Evet, böyle diyorlar bu e, El-Hükmü Bi Gayr-i Ma Enzalallah isimli eserden e, nakil. O, yani bu eserin sahibi e, naklediyor onların görüşünü. Hiç kimse e, sahabelerin Allah Resulü ve Vesselam'a teşride ortak olduğunu söylememektedir. Lakin onların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları sorular ancak kendilerine yararlı olacak şeyler hususundaydı. Onlar, Meselelerin ardına düşüp onları kurcalamıyorlardı ve yeni bir takım problemler ortaya çıkarmıyorlardı. Gayretleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine emrettiklerini yerine getirmekle sınırlıydı. Bir sorunları olduğunda onu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sorarlar, o da onlara cevap verirdi. Şükri ve cemaatinin bütün hedeflerinin kendi cemaatlerinin ashabın derecesinden daha yüksek bir dereceye sahip olduğu, ve Allah'ın onlara ashabın yaptığı işten daha önemli bir iş yapmak için seçtiğini ispat etmek olduğu anlaşılmaktadır. Evet, daha önce Allah'ın onlara İslam'ın yayılması, bütün mezheplere ve dinlere karşı üstün gelmesi için ashabın üstlen üstlendiği rolden daha büyük bir rol üstlendiğini iddia ettiklerini söylemiştik. Bunu ahir zaman cemaatinin kendi cemaatleri olduğundan dolayı iddia ederler. Allah Azze ve Celle onları seçmiş iddialarına göre kendi ihsanıyla onları birçoğuna tercih etmiştir. Hatta Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam onlardan birisinin mükafatı sizden yani ashabtan 50 kişinin mükafatına karşılıktır demiştir. Bunlar daha sonra gelen insanların amelleri ve fazletleri ne kadar olursa olsun Allah Resul Aleyhisselatü Vesselamla yapılan arkadaşlığın fazletine hiçbir amelin denk olamayacağını unutmuşlardır. Onlardan amel işleyenlere sizden 50 kişinin ecri vardır hadisine gelince Allah rahmet eylesin İbn Hacer'in de dediği gibi başkasının asaptan daha faziletli olduğuna işaret veya delalet etmez. Yalnızca ecrin fazlalığı mutlak olarak üstünlüğün varlığını gerektirmez. Yani sadece ecirde mükafattaki fazlalık mutlak olarak üstünlüğü gerektirmez. Aynı şekilde ecrin fazlalığı yapılan amele nispetledir. Peygamber Aleyesat ve gören kimseye kazandığı şeyde, onunla beraber olmanın faziletinin fazlalığından dolayı hiç kimse denk olamaz. Evet, ee, sohbetimiz bu kadar kardeşler. Subhanakü Allahumme ve bihamdik ve şödün la ilahe illa Antevatik ve Islafuruk ve tu